Özdeş özbay. Reklim için programı başladı, biraz gecikmeli başladı. Onun için özür dileyerek başlayalım. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sonmez. Ben Özdeş özbay destekçimiz Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e de çok teşekkür ederiz. Başlayalım. Evet, Öncelikle çok sayıda iklimle ilgili son derece önemli yeni araştırmalar var. Kısaca ondan 2 saniye bahsedeyim. Yani hava kirlenmesinin koronavirüsünden etkilenen insanları çok daha artırıcı bir şekilde etkiliyormuş. Bu artık Kesin bir son araştırmalardan bunun kesin olduğu çıkmış. Yani hava kirlenmesi koronavirüsünden, pandemiden etkilenenlerin sayısını ve ölümleri de çok arttırıyormuş. Ve özellikle de bir de berbat bir haber daha var. Ve hayvancılık tarım ve hayvancılıktan dolayı fosil yakıtların metan gazını artırdığını biliyorduk. 28 kere en az daha etkili karbondioksitten yani sıcağı tutmak açısından metan şimdiye kadar tarihteki en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Yılda 50 milyon ton şey yapılıyor. Yani 350 milyon arabanın ya da Almanya ve Fransa'nın total emisyonları salımlarının iki katı çıkıyor. Sadece bu hayvancılık endüstrisinden yeni bir haberde çıktı. Bu da çok ciddi şekilde hava sıcaklığını 3 ya da 4 derece artıracak şeye geliyor. Dünyayı bunun içine sokuyor. Dolayısıyla da 2020 bizim artık son en iyi şansımız oluyor. Gezegeni kurtarmak için diye ayrıntılı yazılar çıkmaya başladı. Time dergisi bütün sayısını, bugün yayınlanan sayısının tamamını buna ayırdı kapakla beraber. Ayrıca da Avrupa Birliği'ne ve dünya liderlerine açık bir mektup yazarak bir manifesto niteliğinde 16 Temmuz 2020'de bir mektup yayınlandı ve çok net olarak bütün fosil yakıt arama ve çıkarma konusundaki bütün yatırımları durdurmayı ve yatırımlardan derhal ve tamamen vazgeçilmesini sübvansiyonlardan da isteyen Kuvvetli bir manifesto, Louisa Neubauer, Greta Thunberg, Arunade Weber, Van der Hayden ve Adelaide Charlie imzasıyla çıktı. Binlerce ve binlerce bilim insanı, aktivist, oyuncu, yazar, karikatürist, çizer hepsi de bu işin içine katıldılar ve gittikçe büyüyen bir dalga ama ne kadar etkili olur bilinmez. Evet bunlardan sonra da biraz da Türkiye'deki bu av meselelerine geçelim ne diyorsun? Güzel. Son dönemde çok gündemde özellikle geyikler konusunda dersimde sosyal medyanın da etkisiyle sağlanan başarıdan sonra bir sevindirici haber daha geldi. O da Eskişehir'den. Orada da geyiklerin avlanması durduruldu. Yine sosyal medyanın etkisi ve hukuki sürecin başlatılmasının. E, katkısı çok büyüktü ama tehlike bitmiş değil. E, Türkiye'de ciddi bir e, avcılardan oluşan ordu var. Bu orduyu destekleyen bürokrasi var ve bütün bu süreçten para kazanmayı amaçlayan bir sistemi savunuluyor, bir sistem savunuluyor. E, bu yıl da. E, Yani bu kararlar e, MAK'ta alınıyor. Yani Merkez Av Komisyonu kararı. Biraz o e, komisyonun yapısından bahsedeyim isterseniz Ömer abi. Lütfen. Evet. Şimdi bu komisyonun 21 tane üyesi var. Bu 21 üyenin e, 10 tanesi avcı. Bizzat avcı. E, ve e, işte e, bakanlıkların ilgili av birimleri de var. Av, avcılık ve atıcılık gibi. Dolayısıyla komisyonun üyelerinin çoğunluğu zaten avcı, karar alma mekanizmasını oluşturanlar avcılar ve bunlar her yıl oturup nerede ne kadar canlının avlanacağına, avlanması gerektiğine, avlan e, <gülüyor> hangi türlerin avlanacağına karar veriyorlar. Ee, yani zaten bir kere burada tuhaf bir durum var yani başka canlılar 21 kişiden oluşan bir komisyon oturup başka canlıların yaşayıp yaşamayacağına karar veriyor bu zaten başlı başına tuhaf bir durum. Bir ee, de şeyi de ekleyeyim istersen avcılık ne demek zaten yani avcılık ve toplayıcılık dönemi epey yani 12 bin yıl kadar geride kaldı İnsanlık yani avcı diye bir kavram nasıl olabiliyor başka bir canlıyı. Üstün silahlarla yok edip sonra da yemek ya da süs malzemesi olarak kullanmak. Böyle bir meslek dalı nasıl olabiliyor onu da anlamıyorum zaten. Böyle bir meslek dalı ya da böyle bir spor yok aslında. Yani e, birebir ben avcılarla konuştuğumda doğa koruma çalışmalarının içinde yer aldığım yıllarda Onlar bunun bir hastalık olduğunu söylüyorlardı. Evet, bence de hastalık. Yani bu gerçekten tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Ee, yani bir canlının, savunmasız canlının yani karşınızda, elinizdeki dediğiniz gibi üstün silahlara karşı hiçbir savunması olmayan bir canlının Canını alma, canını alma, hayatına son verme iradesini kendinde görmek bu gerçekten garip bir insanlık hastalığı. Doğa korumada da zaten doğanın yok oluşu tam bu noktada başlıyor. Siz bir yer, bir ağaç, bir kuş, bir canlı, bir karınca üzerinin hayatının üzerinde tahakküm hakkını kendinizde gördüğünüz anda orada doğada yok oluş başlıyor. Avcılık da bunun e, buzdağının üstü yani en görünen kısımlardan bir tanesi direkt olarak canını alıyorsunuz karar veriyorsunuz. Ee, bu gerçekten bana göre tedavi edilmesi gereken bir hastalık. yani. Ama büyük kârlar da elde ediliyor. Herhalde bir kere silah e, sanayi, e, silah tacirleri, imalatçıları falan büyük kârlar elde ediyorlar. Çünkü Türkiye zaten avcılar özellikle çok silahlı bir grup, e, ruhsatlı silahlara sahipler anladığım kadarıyla. Çok çok büyük bir grup, ee, yani on binlerce e, ruhsatlı silahı olan avcı var avcılık belgesi olan avcı var ama onun ötesinde bir de kaçak avcılık denen bir hikaye var o, o da çok ciddi boyutlarda kimse e, evinde ne kadar silah olduğunu insanların ve bu silahlarla ne kadar canlıya ateş ettiğini doğru düzgün bilmiyor işin açıkçası e, Canlıların yaşadığı alanlarda milli parklardaki e, doğa koruma görevlileri de maalesef yetersizler e, birçok konuda her sene... Özellikle kış aylarında ciddi e, canlı katliamları yaşanıyor avcılıkla ilgili ve yakalananların birçoğu ne av izni olan ne ruhsatı olan insanlar. Dolayısıyla bir, burada da yani bunun da bir e, su üstünde görülen kısmı var. Onlar ruhsatlı ve e, yetkili avcılar ama görülmeyen kısmı çok büyük. Ee, Peki bunu düzen, bakanlıkların bizzat düzenlemesi, silahları toplaması, yasaklaması gerekmiyor mu? Buna karşılık da e, çok ilginç bir haber görüyoruz. Yani 19 yıl Son 19 yıl içinde av ihalelerinden e, hem de Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bir bakanlık e, 22 milyon 300 bin liradan fazla gelir elde etmiş 10 yılda. T24 haberiydi bu ve bakanlıktan 203 liraya da avcılık kursu veriliyormuş. Bu nasıl iş? Ee, maalesef böyle bir durum var. Ee, bakanlığın bu bir sürü canlıyı avlatma gerekçelerinden bir tanesi de oradan elde edilen gelirle bu hayvanların korunduğu, yine bu milli parklara ayrıldığı bu gelirin. Ama bu da çok garip bir savunma. Ee, yani e... Hatta ve hatta şöyle şeyler de söyleyeyim size, ee, örneğin iki tane tür bu yıl avı açıldı. Bunlardan bir tanesi üveyik, bir tanesi elma baş patka dediğimiz kuş. Bu iki kuşun e, Türkiye'deki nüfusu yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Yani e, son e, 15 yılda nüfusunda özellikle üveyin ciddi bir %67 oranında bir azalma söz konusu. Bakanlık bu canı korumakla yükümlü olduğu yani nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıları dahi avlandırıyor. Yani e, işe buradan baktığımızda e, bir de üstüne üstelik avcıları ruhsatlandırılması ki bunu şöyle gerekçelendiriliyor aslında işte bunu kontrol altında tutmak avcıları. İşte saygılı av yaptırmak doğru av yaptırmak gibi tuhaf terimlerle <gülüyor> süslenmiş tuhaf cümlelerle savunuluyor ama bunun savunulacak bir tarafı da yok üveyik kuşu 15 yılda nüfusu %67 azalmış ve siz bu kuşu ava açıyorsunuz elma baş patka azalmış siz bu kuşu ava açıyorsunuz Ben i̇şte bunu nüf nüfuslarının arttığını söyleyerek ava açıyorlar gerekçeleri de evet. bu Ben bu bunu e, direkt e, Avcılık Federasyonu'na da sordum. Onlar da hayır bu kuşların nüfusunun azalmadığını Avrupalı avcılardan bu konuyla ilgili rapor aldıklarını söylüyorlar. Yani bozacının şahidi şıracı şeklinde ilerliyor. Sürecin her tarafı böyle tuhaf Bilimsel verilerden uzak, vicdandan uzak, akıldan uzak. Zaten canlılara yaşayacak alan bırakmamışız. Nüfusları inanılmaz derecede azalıyor. Ben bunu yerelde birebir yaşarken de gördüm. Karadeniz'de bir yere gittik, oturduk. Birisi bize bir hikaye anlatıyor. Önce ne olduğunu anlamadık. Sonra işte son bir, birkaç hafta içinde 6 tane kızılgeyip vurduğunu ifade etti. Ve bu adamın ne ruhsatı var ne... Avcılık belgesi var. Olsa ne olur zaten. Olsa ne canım. lazım gelir? Evet. evet. Yani... yani şeyde de bir gün gazetesinden İsmail Arı'nın bir haberine göre bir şey var. Doğayı ve çevreyi korumadan doğa der aktivisti ve eski başkanı Murat Demir şey demiş. Yani Bir avcının tüm teknolojik olanaklarıyla doğada karşılaştığı bir canlıyı öldürmesi cinayettir diyor. Bakanlık avcılık eğitimleriyle bu cinayetleri meşrulaştıramaz. Bakanlık tarafından verilen lisanslar bir an önce iptal edilmeli. Sadece Bursa'da 5000 avcılık lisansına sahip avcı olduğu biliniyor. Bursa'da 5000 ruhsatlı avcı. Av sahalarının artık doğal haline bırakılması, bu sahalara girilmesine izin verilmemesi gerekiyor. Türkiye bu utançtan bir an evvel kurtulmalı, bir an önce kurtulmalı demiş. Sadece bu yıl... 21 ihale düzenlemiş Tarım ve Orman Bakanlığı. Türkiye'nin 4 bir yanında 189 yaban keçisi, 11'i yaban koyunu, 70'i geyik, 27'si ceylan olmak üzere 297 hayvanın avlanması için de ihale ilanı verilmiş. Ayrıca kınalı keklik, yaban tavşanını ve yaban domuzunu 10 yıllığına avlanması için ihaleye çıkılmış. Toplam bedel ihalelerin 17 milyon 145 bin 42 lira 48 kuruş. 22 milyon lira kazanmışlar 19 yılda. İlginç. Yani ne diyeceğini insanın bilemediği bir durum. Türkiye'deki avcı sayısı yani ruhsatlı avcı sayısı yaklaşık 200 bin civarı. Yani bu konuyla ilgili işte 150 bin 200 bin, 250 bin civarında rakamlar telaffuz ediliyor ama ortalaması 200 bin civarı. Ama E, ruhsatsız olanlarla beraber bu sayı çok çok çok daha fazla yukarılara çıkıyor. Yani Türkiye'nin e, işte ordu, polis, e, orman muhafaza memurlarından sonraki en büyük ordusu diyebiliriz silahlı ordusu. Silahlı gücü, e, ve evet. bu e, doğadaki hayvanlara e, gücü yetiyor. Savaş, savaş ediyor. evet Ve onları yok ediyor yani. çok güçlü. Evet. Evet. Bunun çok e, tabii e, ilginç tarafları da var. E, yani kuş sayısı inanılmaz derecede azalıyor. Doğadaki canlı sayısı inanılmaz derecede azalıyor. E, yaban keçisi zaten e, birçok yerde yok denecek kadar azalmış durumda av nedeniyle. Ciddi bir biyolojik çeşitliliğe etkisi var. Bu arada avcılığı sadece... Karasal avcılık diye e, tanımlıyoruz şu anda. Gözümüzün önündekiler ve gündemdekiler işte geyikler, kuşlar olduğu için söylüyoruz ama denizlerdeki avcılığın boyutu da çok e, korkunç boyutlarda. Yani her türlü avla ilgili ciddi problemlerimiz var ve bütün bunlar işte biliyorsunuz denizlerde balık çeşidi kalmadı denecek kadar e, azaldı neredeyse. Karada da durum e, aynı vahametini sürdürüyor ama buna rağmen E, uluslararası yasalara yasalarla korunması gereken canlı türleri e, direkt namlunun ucuna konan hedefler olarak bakanlık tarafından da belirleniyor. İşte mesela geyik belirlenirken diyorlar ki bu artık yaşlı bir geyik bunu avlatalım diyorlar. Süreç de şöyle işliyor ben e, bir tanesine bir e, tanıklık etmiştim e, bir e, yaban hayatı sahasında yetkililerle gezerek orada o işin nasıl olduğuna dair geniş ölçekli bir bilgi almıştım var ee, ihale yapıyorlar ihaleye giriyorsunuz sanki eşya alıyorsunuz bu arada yani söz konusu olan bir cam bu arada ve dünyanın her yerinden girilebiliyor bu ihaleye ee, ihaleyi kazandığınız an geliyorsunuz size iki gün veriliyor ve yanınıza da bir yetkili veriliyor ve o iki gün boyunca ya da üç gün boyunca neyse siz o işaret edilen canlıyı avlamak zorundasınız. Avlayamadıysanız hakkınız yanıyor gibi bir durum var. Ya bir oyuna çevirmişler. Namlunun ucunda bir can var. Ama hani ölümcül bir oyun evet. Evet, ölümcül bir oyun gibi oynuyorlar. bunu ve bu acayip bir Bir şekilde yani sonuç itibariyle o canlı iki gün içinde vurulmayınca hayatına devam edebiliyor. Dolayısıyla vurul, vurulması gerekmiyor yani aslında bir canlının. Ya vurulması cinayetten tamamen farksız hatta hiç e, aynı şey. Yani gazete duvardan Aynur Tekin'in e, Tekin haberini konuşmuştuk iki hafta kadar önce nesli kuşlar, tükenen kuşların avlanmasına oy birliğiyle karar verildiğini hatta bunu açık radyoda da evet, web sitede yayınlamıştık. Ve bunu konuştuğumuzdan kısa bir süre sonra da yani hemen o gün yani 7 Temmuz yayınladığımız İklim Acil Programı'nda Yüveyikliğin adını geçince de dinleyeceğimiz Kemal Karaer bir fotoğrafını göndermişti. Olağanüstü yani akıl almaz güzellikte sadece hayran olunabilecek güzellikte bir e, üveyik kuşunun resmini göndermişti. Onu da koymuştuk siteye. Yani i̇nsan e, hakikaten e, nutku tutulan bir durumdayız. Yani bizzat bakanlık e, önce dü nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elma baş patka, kuş türlerinin avlanmasına oy birliğiyle merkez av komisyonu diye bir teşkilat e, karar veriyor. Bakanlık da av ihaleleri düzenliyor ve 203 liraya avcılık kursları veriyor. 19 yılda da yılda 1 milyondan epey fazla da av ihalelerinden toplam gelir elde ediyor. Maşallah. Yani Ee, üstelik bu merkez av komisyonlarında bu işlerin nasıl yürüdüğünü biraz biliyorum Ömer abi. Ee, daha önceki yıllardan e, tecrübem var. Hatta çalıştığım kurum merkez av komisyonunda sivil toplum örgütünü temsilen katılıp bilimsel raporlar sunan ve e, avcılığa karşı savunma yapan bir kurumdu. E, o kurumdan atıldık biz. Yani <gülüyor> o, kurumu, o kurumun yapısı... E, Hani bilimsel verileri ortaya koyup ya bunları avlayamazsınız, bunları korumakla yükümlüsünüz, bunlar zaten tükenmek üzere olan canlılar diğer e, bir e, üyeyi de bünyesinde barındıramayacak bir kurum aynı zamanda. Onu de derhal atıyorlar böyle. Ama ee, açık geç... radyo seni barındırmaya devam ediyor. <gülüyor> Teşekkürler Ömer <gülüyor> abi. Yani bu çok enteresan. Geçen senenin Merkez av Komisyonu Kararı açıklanmadan önce bu komisyona bilimsel olarak katılan hocayla konuşmuştum yine nedir durumlar ne değildir diye yani ne bilimin ne verinin ne donenin ne uluslararası anlaşmaların ne hiçbirinin vicdanı. esa ne vicdanın ne de aklın hiçbirinin esamesi bu komisyonda okunmuyor niye çünkü komisyon zaten avcılardan oluşuyor yani o kadar basit. Ee, ben konuştum e, o komisyon üyelerinden biriyle yani ilgili raporları Avrupa'daki avcılardan aldıklarını söylüyorlar yani ve bunu söyleyen de işte o av, av e, derneğinden bir profesör yine dolayısıyla yani bunun hiçbir zaman böyle mantıkla izah etmek açıklamak mümkün olmayacak çünkü hiçbir sürecin hiçbir noktası mantıkla e, yürümüyor ya da bilimle yürümüyor veriyle yürümüyor. Evet, Maalesef bunu, öyle bir durum. Bunun mücadelesini takip etmeye e, devam edeceğiz. Başka da hiç mücadeleden başka bir yol da yok. Galiba süreyi bitirdik. Bitirelim Son bir artık. şey söyleyeyim Ömer Lütfen. abi. Bir, cüm, bir cümle daha ekleyeyim. Bunu bir avcı söylemişti. Çok etkilenmiştim bu cümleden. Bir hayvanın hayatını almakla bir insanın hayatını almak arasında sadece duygusal olarak ziplenmiş ölçekte bir farklılık var. Onun dışında özünde bir farklılık yok demişti. Ee, bunun da burada tekrar bir altını çizeyim istedim evet çok iyi peki çok teşekkürler ee, görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın görüşmek üzere İklim için bir iklim adaleti güncesi